59 Mucize, keramet, firaset ve sihir. Seyyid Abdulhakim bin Mustafa rahmetullahi aleyh bir mektubunda buyuruyor ki: "Varidat-ı hepsi adet-i içinde hasıl olmaktadır." Yani Allahü Teala her şeyi bir sebep altında yaratmaktadır. Bu sebeplere İş yapabilecek tesir, kuvvet vermiştir. Bu kuvvetlere, tabiat kuvvetleri, fizik, kimya ve biyoloji kanunları diyoruz. Bir iş yapmamız, bir şeyi elde etmemiz için, bu işin sebeplerine yapışmamız lazımdır. Mesela buğday hasıl olması için, tarlayı sürmek, ekmek, ekini biçmek lazımdır. İnsanların bütün hareketleri, işleri Allahü Teala'nın bu adeti içinde meydana gelmektedir. Allahü Teala sevdiği insanlara iyilik, ikram olmak için ve azılı düşmanlarını aldatmak için bunlara harikulade olarak, yani adetini bozarak sebepsiz şeyler yaratıyor. Her insanda nefs vardır. Nefs Allah'ın düşmanıdır hep kötülük yapmak ister. İslamiyete uymak istemez. İslamiyete uyanların nefsleri temizlenir, düşmanlıkları kalmaz. Açlık çeken, sıkıntılı yaşayan kafirlerin nefsleri ise zayıfler, kötülük yapamaz. Bunun için evliyada ve papazlarda harikulade işler hasıl olur. 1. Peygamberlerden, Aleyhi Müsselam, tam temiz oldukları için adeti i ilahiye dışında ve kudret-i ilahiye içinde şeyler meydana gelir. Buna mucize denir. Peygamberlerin sallallahu teala aleyhi ecmaîn mucize göstermesi lazımdır. 2. Peygamberlerin aleyhisselam ümmetlerinin evliyasında nefslerinin kötülükleri kalmadığı için Adet dışı meydana gelen şeylere keramet denir. İbn Abidin mürtetleri anlatırken diyor ki: Mutezile ve Vehhabiler keramette inanmadı. İmamül Haramayn ve İmam Ömer Nesefî ve birçok alimler rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn kerametin caiz olduğunu ispat etmişlerdir. Evliya'nın keramet göstermesi lazım değildir. Bunlar keramet göstermek istemez. Allahü Teala'dan utanırlar. 3. Ümmet arasında veli olmayanlardan meydana gelen adet dışı şeylere firaset denir. 4. Fasıklardan günahı çok olanlardan zuhur ederse istidrac denir ki derece derece kıymetini indirmek demektir. Beş, kâfirlerden zuhur edenlere ise, sihir, yani büyü denir.